Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımızın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki bölümlerimizde e, dini hayatımızda çok önemli rolü olan helaller ve haramlarla ilgili genel ilke ve prensipleri açıklamaya başlamıştık. En son bölümümüzde de bu prensipler çerçevesinde ...zaruretler yasak olan şeyleri mubah hale getirir ilkesini, prensibini ve kuralını açıklamıştık. Bunlarla ilgili bunun ne anlama geldiğini, bunun örneklerini ve şartlarını belli ölçüde sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. İlmihal programımızın bugünkü bölümünde ise Müslüman bireyin gerek gündelik kişisel hayatında... Gerekse diğer insanlarla toplumsal ve beşeri ilişkilerinde çok önemli olan ve belli durumlarda da belli tereddüt durumlarında da kendisine ışık olacak kendisine ışık tutacak çok önemli bir ilke sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu ilke de şudur haramlardan kaçınmak için mümkün mertebe şüpheli şeylerden uzak durmak gerekiyor. Yani burada tabi şüphe konusunu biraz ayrıntılı olarak ele almamız gerekiyor. Değerli izleyenler dinimiz haram ve helallerin bir kısmını açık ve net bir şekilde belirlemiş Kur'an ve sünnette. Bunların arasını kesin çizgilerle ara ayırmıştır. Ancak bu ikisi arasında da bazen helal mi olduğu haram mı olduğu kesir olarak belli olmayan bir takım şüpheli davranışlar mevcuttur. Ve bunlarla ilgili gri bir alan mevcuttur. Peki şüphe ne demek? Yani biz buna şüphe diyoruz. Şüphe ne demektir? Şüphe değerli izleyenler dini bir hüküm veya bir konu dini bir konu ya da bir durumla ilgili olarak kesin bilgi ve kanaate varamamaktan doğan tereddüt ve kararsızlık halini ifade ediyor. Yani hepimizin başına gelebilir yani herhangi bir konuyla bir durumla ya da bir hükümle alakalı kesin bilgi ve kanaate ulaşamayabiliriz. İşte bu duruma biz şüphe adını veriyoruz. Bir şeyin helal veya haram sayılması konusundaki şüphe de aslında böyle bir tereddüt halinden kaynaklanmaktadır. Bu şüphe nereden kaynaklanıyor? Yani bu şüphe nereden ortaya çıkar? Ya bir hükümle ilgili bir delil vardır yani Kur'an ve sünnette, ama bu delil kapalıdır, yoruma ihtiyaç bırakmaktadır. Ya da e, bu konuyla ilgili, bu meseleyle ilgili birbirine azıp birden fazla delil bulunabilir ve bunların tercih edilmesi konusunda da farklı yorumlara ihtiyaç duyulabilir. İşte İslam bilginleri bu şekilde farklı anlaşılmaya müsait deliller üzerinde kendi yorumlarını, iştahatlarını ortaya koydukları için buralarda yorum ve iştahat farklılıkları da ortaya çıkabilir. Yani demek ki aslında yani bu şüphelerin önemli bir sebebi yani delilden kaynaklanan, e, yorum farklılıkları ve ihtilaflardır. E, ama bazen de e, doğrudan doğruya bu konuda herhangi bir delil bulunmamasından da şüphe ortaya çıkar. Yeni bir mesele vardır ve bu meseleyle ilgili hiçbir e, Kur'an'da sünnette bir delil yoktur. Dolayısıyla bunun e, hükmünü biz dinimizin genel prensiplerinden ve genel amaçlarından çıkarmak durumundayız ve orada yine e, içtihada açık, açık bir e, yorumu açık bir husus e, söz konusu olmaktadır. Ve orada İslam bilginlerinin farklı farklı kanaatlere ulaşması da mümkündür. İşte bir kişi yani bu şekilde Ulemanın farklı kanaatlerinin olduğu ya da eğer kendisi bu hükmü çıkarıyorsa, kendisi bunu inceliyorsa, bununla ilgili olarak gerek delilden, e, gerekse e, bir takım yorumlardan kaynaklanan farklı kanaatlere ulaşabiliyorsa, tereddütlü e, e, bir kanaate ulaşıyorsa işte orada bir şüphe durumu hasıl olmaktadır. Şüphe ortaya çıkmaktadır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helal ve haram arasındaki şüpheli şeylerden uzak durmayı bize telkin etmektedir. Ve bu şekilde bunlardan uzak durmanın din ve namusu korumak açısından daha emin bir yol olduğunu, bunları yapan kimsenin de, haram işlemeye çok yaklaşmış olacağını söylüyor. Yani bu şüpheli şeyleri işleyen kişilerin harama çok yaklaşmış olacağını ifade ediyor. Nitekim bir hadis-i şerifte yani daha değerli daha toplu olması bakımından helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisi arasında birçok insanın bilmediği şüpheli şeyler vardır. Bunlardan sakınan kimse dinini ve ırzını korumuş olur. E, şüpheli şeylere yaklaşan kimse de bir koru çevresinde hayvan otlatan, ve neredeyse hayvanları koruya girecek olan çobana benzer. Bakın bu benzetme çok önemli. Yani bir koru, yani girilmemesi gereken birinin kenarında hayvan otlatan kişi gibi oluyor. Dikkat edin diyor hadis-i şerifin devamında. Her hükümdarın bir korusu vardır. Allah'ın yeryüzündeki korusu da haram kıldığı şeylerdir buyuruyor. Bu hadis, değerli izleyenler birçok İslam alimi tarafından bütün fıkhi hükümlerin temelini teşkil eden, Dört e, hadis-i şeriften birisi olarak kabul ediliyor. Çünkü burada haram ve helallerin e, ayırt edilmesi konusunda bize önemli bir ölçü getiriyor. Buna benzer başka hadis-i şerifler de var. Mesela Hz. Peygamber sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak. Da'ma yuribuke ila yuri buk e, buyuruyor. Bir başka hadislerinde de kalbine danış. İyilik nefsi mutma ineden yani nefse sükun ve huzur veren. ...ve kalbi e, ferah kılan şeydir. Günah ise... ...içini tırmalayan ve başkaları sana fetva verse bile... ...içinde tereddüt uyandıran şeydir. Yani bu hadis ve bunun gibi e, sözler de... ...yine e, bu ilkenin... E, ...açılımları ve e, pratiğe yansımalarını ifade ediyor. Tabi böyle bir şüpheli durumla karşılaşan bir Müslüman... ...bir mümin nasıl davranacaktır? Yani bunlarla ilgili de e, yine... ...Kur'an ve Sünnet'in öğretilerinden yola çıkarak birkaç maddeyi sizlerle paylaşalım. Bir hususta öncelikle şüphe duyan kişinin, öncelikle bunu gidermek için gerekli iştihadı, araştırmayı, soruşturmayı yapması gerekiyor. Eğer bu iştihatları, bu soruşturması, bu araştırması neticesinde... Herhangi bir yönde bir kanaat hasıl olursa, yani şüphesini ortadan kaldıracak, giderecek kesin bir kanaate ya da galip zanna ulaşırsa, ağırlıklı bir kanaate ulaşırsa, ona göre davranması gerekir. Ama araştırıyor, e, soruşturuyor, buna rağmen şüphe e, devam ediyor e, ve bunu giderebilecek e, bir bilgiye de ulaşamıyorsa, o zaman da yine bizim fıkıhta, ...çok önemli iki ilke var, iki tavır var, ona göre davranması gerekiyor. Bu ilkelerde ihtiyat ve vera ilkeleridir. Yani ihtiyat ve vera ilkesi gerekirse, yani ihtiyat demek mümkün mertebe burada helal tarafını tercih etmek anlamına geliyor. Vera da şüpheli şeylerden kaçınma anlamına geliyor. Bu şekilde tereddüdünü gideremiyorsa helal ve haram olduğu noktasında... E, he, haram e, diye düşünüp onu terk etmesi o müminin verasındandır. Onun ihtiyatlı davranmasından kaynaklanır. Eğer bu şekilde şüpheli konularda ihtiyatlı bir tutum e, ortaya koyarsa bir mükellef e, dini yükümlülükler karşısındaki sorumluluğun e, sorumluluktan da kurtulmuş e, olacaktır. E, mesela hem muba hem de haram olma ihtimali bulunan bir meselede ee, yükümlü kişi yani mümin kişi e, haram olma ihtimalini dikkate alarak ondan uzak e, durursa ve o şey de gerçekten haramsa yani o şeyin de gerçekten haram olduğu ortaya çıkarsa e, bir haram işlemekten kaçınmış olacaktır. Ama daha sonra onun mubah olduğu ortaya çıkarsa da ya bunda zaten bir günah yoktur. Yani her halükarda kişi dini hani hadis-i de ifade edildiği gibi dinini ve ırzını e, bu şekilde korumuş olacaktır. Yani böylece ihtiyatlı davranmak e, mükellefin kalben huzur bulacağı, kalben e, tatmin olacağı e, bir e, yol, bir yöntemde kendisine sağlamış olacaktır. Değerli izleyenler, e, Müslüman bireyin bu şüpheli şeyler konusunda... Bunların çözümü konusunda benimsemesi gereken bir formül de kalbine danışmasıdır. Bu formülü de biz nereden öğreniyoruz? Yine hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Bir kısmı yukarıda değinmiştik. Çünkü kalp e, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle e, iyilikten yani e, iyi olan şeyden dolayı e, mutmain olur, huzur bulur ve sükune erer. Bir günah dolayısıyla da, ...vicdani olarak rahatsızlık ve huzursuzluk e, duyar. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ...sallallahu aleyhi ve sellem, e, ...kendisine iyilik ve günah hakkında bir soru sormaya gelen, e, ...sahabeden birisi, ...Vabısa bin Mâbed, e, Ma'abede e, ...şöyle diyor, Ey Vabısa, ...insanlar sana fetva vermiş olsa da, e, ...sen e, bir de kendi nefsine, e, ...kendi kalbine e, danış, ''Kalbinden fetva iste. İyilik kalbin ve nefsin kendisiyle huzur ve sükûne erdiği şeydir. Günah ise kalbi sıkıntıya sokan ve gönülde tereddüt hasıl eden şeydir.'' E, buyurmaktadır. E, bu, bu noktayı da dikkate alalım. Yani insanlar bize şu caizdir, e, şu caiz değildir e, diye fetva vermiş olsalar bile ve genellikle de cevazı yönünde fetva vermiş bile olsa, yani insanın o noktada kendi vicdani kanaatine göre, kendi gönlünde oluşan ruh haline göre davranması bu noktada uygundur. Bazen verilen fetvalar insanı tatmin etmeyebilir. Yine bu şüphe konusunda dikkat edilmesi gereken bir noktada şudur arkadaşlar. Bu da yine hepimizin başına çok gelir. Evet, yani vera gereği Hz. Peygamber'in hadisi gereği şüpheli şeylerden mümkün mertebe kaçınmak gerekir. Ama değerli izleyenler, şüphe demek haram demek anlamına gelmez. Yani bunu özellikle belirtmemiz gerekir. Şüphe demek harama götürme ihtimali bulunan, haram riski taşıyan şey demektir. Dolayısıyla her şüpheli şeyden de kaçınamayız. Ve bu konularda da kesin bir kanaatimiz, yani bir delilimiz... Ya buna buna yönelik bizi bu noktaya götüren, bu şüpheye götüren bir dayanağımız bulunmadan sadece bir vehme dayalı, bir vesveseye yani evhama dayalı olarak da şüpheye itimat etmek doğru değildir. Yani bu konuda kişiyi aşırıya vardıracak derecede vehim vesvese peşinde koşması da doğru değildir. Çünkü aslında dini hükümlerimiz büyük ölçüde nettir. Şüpheli şeyler de haram değil, harama götürme riski barındırmaktadır. Fıkhî ölçüler içinde dikkate alınacak esas şek ve şüphe, belli bir delile dayanan şüphedir. Bunun ile herhangi bir delile dayanmayan, bir emaresi olmayan, bir delili olmayan, kuruntu ve vehim düzeyinde kalan şüpheleri birbirinden ayırt etmek gerekir. Yani Bu konuda da, yani her şeye böyle vesveselenmek, her şeye evhamlanmak e, doğru değildir. Bu konuda önemli bir kuralımız var bizim. Şek ile yakîn zail olmaz kuralıdır bu. Mecellenin yani dördüncü maddesidir bu aynı zamanda. Bu ne demektir? Çok önemli bir kuraldır. Dini öğretilerin önemli bir kısmında geçerli olan bir kuraldır. Eğer bir konuda bizim kesin bir bilgimiz varsa ya da bir hükmün caiz olduğunu biliyorsak, ya da bir nesnenin helal olduğunu biliyorsak, onun haramlığına dair kesin bir bilgi, kanaat, delil olmadığı sürece o bilginin kesinliği ortadan kalkmaz. Yani bunun pek çok açılımları da var. Mesela hani biz abdestli olduğumuzu, abdest aldığımızı kesin bir şekilde biliyoruz. Ama daha sonra acaba abdestimizi bozduk mu bozmadık mı bu konuda şüpheleniyorsak abdestli olduğumuz kanaatine varırız. Yani bunun gibi. Yani bu konularda vesvese e, dikkate alınmaz. E, dikkate alınacak olan şüphe mutlaka belli bir delile dayalı olan bir şüphe olması gerekir. Bir delile dayanmayan ihtimale itibar edilmez. Bu da yine mecelle e, kurallarına dayalı olan önemli bir ilkedir değerli izleyenler. E, şu halde e, bir şüpheden dikkate alınacak bir şüpheden bahsedebilmek için e, haramlık şüphesini gerektirecek bir delil veya bir sebep ya da bir emarenin bulunması gerekir mesela bir Müslümanın yiyeceğini ya acaba bu haram mıdır şüphesiyle yememek doğru değildir çünkü Müslüman olmak zaten onun yaptığı yiyeceğin verdiği yiyeceğin helal olduğu yönünde bir emare bir karine teşkil eder onu ayrıca araştırmaya gerek yoktur hani daha önce de bahsetmiştik eşyada asıl olan mubahlıktır o konularda böyle bir vehim vesveseye kapılmaya gerek yoktur Değerli izleyenler, şüphelenen bir kişinin bu konuda yani helal haram arasında bir şüphe, bir tereddüt hasıl olmuşsa bunlardan birisini tercih noktasında onun işine yarayacak, onun tercihine yön verecek önemli bir kuralımız daha vardır. Yani bu bahsettiğimiz, açıkladığımız kurallara ilave olarak o kural da şudur. Helal ve haram bir arada bulunduğu zaman haram helale galip gelir. E, bu da bizim fıkıh eserlerimizde e, dile getirilen önemli ilkelerinden bir tanesidir. Yani bu şu anlama geliyor. Yani bir olay, bir nesne, bir durum, bir davranışla ilgili bunun helal olma ve haram olma ihtimali var. Peki burada biz nasıl davranmamız gerekir? E, şimdi bunların e, zararlarına, faydalarına da bakmamız gerekiyor. Ama bütün bunları inceledik, değerlendirdik, tam kanaat hasıl olmadı. Haramlığı mı tercih edeyim yoksa helalliği mi tercih edeyim? İşte bu kural diyor ki, ikisi bir araya geldiğinde, yani haramlık ve helallik bir araya geldiğinde haram yönü galip olur. Yani bizim tercih etmemiz gereken onun haram olduğu yönüdür ve haram gibi kabul ederek ondan kaçınmak gerektiğidir. Bu konuyla ilgili de sık sık başvurduğumuz, sık sık ifade ettiğimiz, atıfta bulunduğumuz yine önemli bir ilkemiz var bizim. Defu mefasit celbu men celbi menafiden evladır. Bu ne demektir? eğer ortadan bir kötülük ya da zararlay yol açacak bir şey var ama aynı zamanda da onun faydalı ve yararlı bir yönü de bulunuyorsa kötülük ve zararların önlenmesi ...yarar ve faydaları elde etmekten ve yani onu elde etmeye çalışmaktan daha önceliklidir. Yani bir şeyde hem fayda hem de zarar varsa, biz onun zararlı olduğunu, zararlarını bertaraf etme yönüne dikkate alacağız. Ve onun haram olduğu e, tercihini daha fazla benimsemiş olacağız. Değerli izleyenler, bu helal ve haramlarla ilgili yine... Bize ışık tutacak önemli kurallardan bir tanesi de şudur. Helal dairesi harama ihtiyaç bırakmayacak kadar geniştir. Aslında bunu biz daha önceki açıklamalarımızda dile getirmiştik. Yani demiştik ki eşyada asıl olan ibahadır. Yani aksine bir delil olmadığı sürece... ...bir şeyin mubah olması, helal olması, serbest olması asıldır. Aslında bunun bir açılımıdır şu andaki ilkemiz. Değerli izleyenler, her haramın karşısında mutlaka alternatif bir helal vardır. Birçok kez ifade ettiğimiz gibi, Allahu u Teala yeryüzündeki bütün nimetleri insanın emrine amade kılmıştır. Yeryüzünde insan için aksine bir delik bulunmadığı sürece her şey helaldir ve bu da bu durumdan helale nispetle bu haramın çok daha az ve istisnai olduğu anlamına geliyor. Çünkü şöyle baktığımız zaman gerek yiyeceklerimizle gerek içeceklerimizle kılığımızla kıyafetimizle efendim beşeri sosyal ilişkilerimizle evlenmemiz boşanmamız efendim ticaret yapmamız birisiyle şirket kurmamız filan bütün bunlarda bakıyoruz helallik durumu serbestlik durumu ağırlıklıdır. Yani haramlar çok istisnaidir. E, bir takım evet yasaklar getirilmiştir ve bu yasaklar önemlidir. Ama e, haram ve yasaklar helallere nispetle mutlaka e, daha azdır, daha istisnaidir. Bu genel bir ilke. Bunun yanında evet bazı haramlar var, bazı yasaklar vardır ama bu insan hayatını çekilmez kılacak, ona gerçekten ciddi bir meşakkat e, doğuracak ve onun hayatını sınırlandıracak boyutlarda değildir. Neden? Çünkü konulan bir yasağın, bir haramın karşısında mutlaka onun yerine geçen meşru ve helal bir alternatif söz konusudur. Mesela yani bir örnek verelim. İşte içki haramdır. Yani alkollü içki haramdır. Ama onun karşılığında çeşit çeşit içecekler, süt, su, bal, meyve suları bunların hepsi ...helaldir ve insanlara, insanlar için bunlar yeterlidir. Gerek lezzet açısından e, gerekse sağlık açısından e, yeterlidir. Diğerlerine ihtiyaç e, bırakmayacaktır. Bu durum aynı şekilde yiyecekler için de geçerlidir. Son derece istisnai şeyler haram kılınmış. Bunun yanında e, sayamayacağımız kadar hem le, e, lezzet bakımından hem de çeşitlilik bakımından yiyecekler helal e, kılınmıştır. Giyecek açısından da öyle. Evet, mesela ipek giymesi erkeklere haram kılınmıştır ama işte bu budur. Yani onun dışında yünden, pamuktan, ketenden ve başka birçok e, mamülden, pek çok e, maldan e, elbiseler, giysiler e, insanlara helal kılınmıştır. Bu konuda e, son derece e, yani sayılamayacak e, tür ve e, çeşitte nitelikte e, elbiseler, giysiler söz konusudur. Biraz önce ifade ettiğim gibi az sayıdaki hayvan eti yasaklanmakla beraber gerek evcil gerek yabani pek çok hayvanların eti de mübah kılınmıştır. Aynı şekilde bizim mal edinme, kazanç elde etme yolları bakımında da benzer durum söz konusudur. Allahu u Teala faizi, hırsızlığı, gasp, hile ve benzerleri işte haksız kazancı bu şekildeki haksız kazançları kumarı yasaklıyor ama onun dışında alabildiğine geniş bir alanda hani yeryüzüne yayılarak, dağılarak her türlü kazancı bu topraktan bir takım ürünler elde etmek yoluyla olabilir. Mubah malları dağdan işte ırmaklardan, nehirlerden, denizlerden mubah yollardan elde etmek de olabilir. Efendim işte bağış, hediye ve birçok ticari ilişkiler e, ...alım-satımla ilgili olabilir. Yani e, insanın helal yoldan kazanabileceği pek çok yollar e, meşru kılınmıştır. Bu yüzden e, değerli izleyenler insanın harama ilgi duyduğu anda ilk yapması gereken şey onun alternatifini aramak olmalıdır. E, Allahu u Teala rahmet ve şefkatinin bir gereği olarak, bir eseri olarak bu şekilde helal dairesini e, harama nispetle oldukça e, geniş tutmuştur kullarını, insanları, haramları işlemeye muhtaç bırakmamıştır. O nedenle de Allahu allah Allahu Teala'ya allah Teala hamdü sena etmek gerekir. Değerli izleyenler, helal dairesinin harama ihtiyaç bırakmayacak ölçüde bu denli yani bu şekilde geniş olmasına ve haramların da yukarıda açıkladığımız gibi sayı ve nitelik olarak oldukça az olmasına rağmen Hala eğer bir insan helal dairesiyle yetinmiyor da ölçü ve Allah'ın koymuş olduğu ölçü ve sınırları tanımayarak elini harama bulaştırıyorsa ya da harama uzatıyorsa bu da haddi aşmak anlamına gelir ki bu şekilde haddi aşmak da Allah'ın gazabını celbeden Allah'ın cezalandırmasına yol açan bir davranıştır. Nitekim bir ayet kerimede Tanzilullah: "Kulu fe yahill aleike'l gadabi ve gadabi, fakat hawa." E, buyrulmaktadır ki mealen bu ayet şunu ifade ediyor. Size rızık olarak verdiğimiz iyi, temiz, iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Buyruluyor. İşte bu ifadelerden aslında ee, yüce Allah'ın ee, kullarını bu harama girmeme ve ilahi bu şekilde de ilahi gaz, e, gazaba duyar olmama maruz kalmama konusunda ciddi bir ikaz niteliği taşımaktadır. Değerli izleyenler e, bu şekilde. Haram ve helallerle ilgili ortak ilkeleri, prensipleri ve ölçüleri sizlerle paylaşmış olduk. Bu şekilde bunlarla ilgili gelen prensipleri sizlere açıklamış olduk. İnşallah bundan sonraki bölümlerimizde yine bunlarla ilgili daha özel konuları ele alıp bunlarla ilgili hükümleri sizlere açıklamaya devam edeceğiz. Bir başka bölümde tekrar beraber olmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.